Matematik Hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu matematik problemlerine uğraşır. Bu problemlerden bazıları zordur, bazıları kolaydır, bazıları e, yüzyıllarca e, çözümden uzak kalır, e, birçok matematikçinin ilgisini çeker ama bir türlü de çözülemez. E, hepimiz e, ilkokuldan başlayarak bir takım matematik problemleriyle uğraştık. Bu problemler belki bir ders kitabının e, alıştırmalarıydı. Belki hocamızın bize sorduğu problemlerdi. E, bazen de öyle sorulurdu ki hani cevap zaten biliniyor da cevabı bizim bulmamız isteniyor. Ne gibi şeyler? Mesela e, bir çift sayıyla bir tek sayı çarptığımız zaman mutlaka bir çift sayı elde ederiz. Bunu kanıtlayın. Bu bir alıştırma problemi olabilir. Yani e, Evet bunun doğru mu yanlış mı diye uğraşmayız. Ee, evet e, demek ki hoca ya kitap bunu bize soruyor diye oturur bunu e, kanıtlamaya, ispatını bulmaya çalışırız. Ama matematik, gerçek matematik problemlerinin hepsi de böyle değil. Yani e, meşhur Golbach varsayımla hipotezine geri dönelim. O diyor ki 2'den büyük her çift sayı, iki asal sayının toplamı olarak yazılabilir. Yazılabilir mi? Bilmiyoruz. 1742'den beri e, bunun cevabını bilmiyoruz. Asal sayıların ne olduğunu hatırlayalım. Onlar öyle tam sayılar ki sadece kendisine ve bire bölünebiliyor. Yani iki bir asal sayı tek çifti asal sayı ikidir. Üç bir asal sayı Dört değil, dört ikiye bölünüyor, asal değil. Beş asal sayı, yedi asal sayı, sekiz tabii ki değil. Çünkü çift sayı ikiye bölünüyor. Dokuz tek sayı ama asal değil, üçe bölünüyor çünkü. On değil, on bir asal, on iki değil, on üç asal vesaire. Şimdi Golbach e, problemi veya hipotezi dediğimiz şey e, böyle bir iddia öne sürüyor. 1742'de bu iddiayı öne sürüyor. Hala bunu çözebilmiş değiliz matematikçiler olarak. Peki çözüm var mı? Çözüm ne demek? Şimdi ben size şöyle bir varsayım ortaya atsam. Desem ki 50'den büyük hiçbir sayı asal değildir. Bir iddia. 50'den büyük hiçbir sayı asal değildir. E, baktık. 51 asal değil. Aaa ne güzel. E, neden asal değil? Çünkü 3 çarpı 17 51. Yani 51 17'ye bölünüyor. Asal değil. Güzel. 52 tabii ki asal değil. 2'ye bölünüyor. Ama 53 denedik denedik. 53 sadece 53'e ve 1'e bölünüyor. Demek ki 53 asal. Ha, demek ki benim iddiam doğru değilmiş. Yani 50'den büyük asal sayı varmış. Hangisi? Hangisi? Hangisi olduğu önemli değil. 53. Bir tane bile olsa benim tezimi çürütmeye yetiyor. Karar verebildik. Yani e, problemimiz şuydu. 50'den büyük hiçbir sayı asal değildir. Cevabımız hayır. 50'den büyük asal sayılar vardır. Yani bir karara bağlayabildik sorunu. Güzel. Bu sorunu karara bağladık. E, bu şekilde esasında çok daha genel ...bir sonuç biliyoruz bu konuda... ...herhangi bir... ...tam sayı bana verdiğinizde... ...ondan büyük... ...bir asal sayı mutlaka bulabilirim... ...bunun kanıtı da var... ...bunu... E, milattan önce 300. yıllarda... Öklid'in bu kanıtı... ...verdiği söylenir... ...dolayısıyla bunu teoremi bilseydim... ...yani her... ...tam sayıdan büyük mutlaka... ...bir asal sayı vardır... O zaman tabii böyle 50'den büyük asal sayı yoktur gibi geçersiz bir e, iddiayı ortaya atmazdım. Ama neyse attım. Hemen de bu iddianın geçersiz olduğu e, gösterildi. 53. Çünkü asal Öklidin teoremini falan bilmeye gerek yok bunu geçersizliği e, kanıtlamak için. Yani ben iddiam matematiksel bir iddia öne sürdüm. Bunun geçersiz olduğu karara bağlandı. Güzel. Şimdi, evet, o zaman mesele şuna geliyor galiba. Matematiksel olarak tutarlı bir iddia her zaman sonuca bağlanabilir mi, bir karara bağlanabilir mi? Dediğim gibi yani 50'den büyük asal sayı yoktur. Bir iddia bu doğru değil doğru değil. Ne doğru? 50'den büyük asal sayı var. Evet. E, Kararına bağlandı. Veya öklidin teoremini tekrarlayayım e, bir daha. E, herhangi bir tam sayı verildiğinde ondan büyük bir asal sayı mutlaka vardır. Bunu burada nasıl ispat edildiğini anlatmaya e, gerek yok. Ama e, bu da bir ispatla Verilen bir teorem. Dolayısıyla bu da karara bağlandı. Peki her böyle matematiksel sal iddia karara bağlanabilir mi? E, bu esasında ilginç bir şekilde e, matematiğin hatta aritmetiğin diyelim önemli sorunlarından biri haline geldi 20. yüzyılda. Nasıl oldu bu? 20. yüzyılın hemen başında 1900 yılında Paris'te yapılan Dünya Matematik Kongresi'nde zamanın büyük matematikçisi David Hilbert, bir Alman matematikçisi, yeni yüzyıla başlarken matematikçilerin önüne 23 tane önemli problem koydu. Bu 23 problem esasında tam anlamıyla problem değil ama, 15'i problem, 8'i belki bir araştırma alanı. Özellikle David Hilbert gibi çağın en büyük matematikçisi tarafından 100 yılın başında ortaya konmasından dolayı matematikçilerin hayal gücünü çok kamçıladı. İşte bu problemlerden biri de aritmetiğin aksiyon sistemiyle ilgiliydi. Matematikte bir teori aksiyonlar üzerine bina edilir. Bu aksiyon sistemleri inşa edilir, tutarlı oldukları gösterilir, tutarlı ne demek yani birbirleriyle çelişmiyor, yeterli oldukları gösterilir vesaire. Özellikle 19. yüzyılda, daha da önceleri belki 18. yüzyılda tabii öyleydi tamamen ama matematikçiler pek böyle aksiyon sistemine falan dikkat etmediler. Halbuki eski antik çağlarda özellikle geometride aksiyon sistemleri çok önemliydi. Matematik hızla genişledi 19. yüzyılda, 18. yüzyıldan başlayarak ve zaman zaman da böyle yanlış şeyler de yapılmaya başlandı. Ve 19. yüzyılın ortalarından itibaren matematiğin temellerine daha ciddi bir şekilde eğilinmeye başlandı. Aksiyom sistemleri kuruldu. İşte e, Hilbert'in e, ortaya attığı problemlerden bir tanesiydi. Aritmetiğin aksiyom sistemini öyle bir kurmak ki bir kere tutarlı olsun, yeterli olsun. Yani bildiğimiz aritmetiği bununla rahatlıkla e, yapalım. Ve e, Hilbert şunu iddia ediyordu. Böyle bir aksiyom sistemi içerisinde her matematiksel iddia karara bağlanabilir. Nasıl karara bağlanabilir? Matematik kullanarak. Yani sonlu sayıda mantıki, mantıksal adımla bir iddia ya doğrulanır ya da yanlış olduğu kanıtlanır. Yani bir karara mutlaka bağlanabilir. Ee, şimdi e, bu e, kolay da gözükse e, esasında çok zor bir soru. Hilbert'in bu sorunla Almanca Entscheidungsproblem yani karar problemi adı verildi. Ee, aritmetiğin ki aritmetik bildiğimiz sayılarla yaptığımız aritmetik, aritmetiğin axiomları e, oldukça geç gelişmişti ve e, 1900'lerin başlarında e, meşhur iki İngiliz e, matematikçisi Russell ve Whitehead e, oldukça kapsamlı bir kitapla e, aritmetiğin an, aksiyon sistemini e, kurma çabasını gösterdiler. Amaçları esasında sadece aritmetiğin e, aksiyon sistemini doğru bir şekilde tutarlı bir şekilde kurmak değildi. E, Hilbert'in bu e, yüzyılın başında, 1900 yılında Paris'te ortaya attığı Entscheidungsproblem problem yani karara bağlama problemini de sonuçlandırmaktı. Bunda başarılı olamadılar. E, Russell, e, belki çoğumuz onu bir filozof, hatta bir e, politik aktivist olarak biliriz. Çünkü sonraki yıllarında e, Russell özellikle e, savaşa karşı e, örgütlerde e, rol oynadı. İngiltere'de atom bombasının yasaklanması için bir örgüt kurdu. Ve daha sonra da Vietnam yıllarında meşhur Stockholm Mahkemesi'nin başkanlığını yaptı. Şimdi, e, neyse, onlar başarılı olamadılar ama çok ciddi bir eser ortaya çıkardılar. Şimdi matematikçiler e, çok ümitliydi. Yani bu karar verme problemi, enşeidungs problemi 20. yılı içerisinde çözecekler. Peki nasıl çözecekler? Yani e, olumlu mu, olumsuz mu? E, olumlu çözümden kastımız şu. Yani aritmetiğin öyle bir tutarlı aksiyon sistemi vardır ki, bu aksiyom sistemi içerisinde, aritmetikle ilgili herhangi bir matematiksel soru mutlaka matematiksel olarak karara bağlanabilir. Ümitleri buydu. Ee, hayalleri buydu. Bunun ötesini düşünmek pek e, mümkün bile değildi. Çünkü matematik mükemmel bir şeydi, mükemmel bir sistemdi. Ee, tabii ki e, böyle bir aksiyon sistemi yaratılabilirdi ve tabii ki e, İlbert'in karara bağlama problemi, en problemi de e, bir şekilde olumlu olarak çözülecekti. Bütün ümit buydu 1900'lerin başlarında. Fakat 1930'lara geldiğimiz zaman e, bu ümitler suya düştü. Evdeki hesap çarşıya uymadı. E, Kurt Gödel isimli genç bir e, Avusturyalı matematikçi. Özellikle Russell Whitehead'in kitabında öne attıkları e, aritmetik aksiyonlarının her matematik problemini karara bağlamak için yetersiz olduğunu ispat etti. Ee, ama sonra bu hemen genelleşti. Yani herhangi bir tutarlı aritmetik aksiyon sistemi içinde bu Gödel'in neticesinin doğru olduğu anlaşıldı. Ee, Gödel'in ispatı tabii matematiksel mantığın böyle çok e, karmaşık ispatlarından biridir gerçekten de. E, fakat doğruydu e, ve e, son derece e, matematikte bir böyle krize yol açan bir sonuçtu bu sonuç. Ne demek ki bu? Yani Gödel diyordu ki, e, herhangi bir aritmetik aksiyon sistemi içerisinde çalışırsak çalışalım, hangisi olursa olsun, yeter ki tutarlı olsun ve istediğimiz aritmetiği biz e, bu aksiyon sisteminden başlayarak inşa edebilelim. Bu sistem içerisinde öyle bir matematiksel iddia, öne sürebiliriz ki e, bu karara bağlanamaz. Yani doğrudur bu iddia veya yanlıştır diye bir karara bağlanamaz. Yani Hilbert'in meşhur Enchidings Problem olumsuz olarak çözülmüş oldu. Bir anlamda bu e, krizi şöyle de açıklayabiliriz. Yani aritmetikte bile problemler çözümlerden fazladır. Şimdi e, bu tabi matematikçileri çok sarstı. Matematiği böyle e, her şeysi düzgün, tertemiz, mantıklı her şeyin yerli yerine oturduğu bir sistem olarak görmek ister matematikçiler. Ama en basit matematik diyebileceğimiz aritmetikte bile demek ki öyle problemler ortaya atılabilirmiş ki bunlar yanıtlanamazmış. İşte bu e, Oldukça büyük bir şok yarattı. Şimdi bazıları için de e, e, bu şok bir anlamda e, başka sonuçlara yol açtı. Yani örneğin e, Golbach hipotezi gibi e, çok zor, yüzyıllardır e, çözlememiş problemlerle uğraşanlar dediler ki Aa, belki de Golbach e, hipotezi bunlardan bir tanesi. Yani Golbach hipotezi öyle bir iddia ki bu bildiğimiz e, aritmetik sistemi içerisinde karara bağlanamıyor. Belki de e, o tür bir problem. E, çünkü dediğim gibi e, Gödel'in iddiası, iddiası değil, kanıtladığı problem, e, teorem. E, öyle problemler var ki aritmetikte, bunlar karara bağlanamaz. Ha, onun üzerine peki matematikçiler şunu da merak ettiler tabii. Ee, baştan karar verilebilir mi? Yani şöyle karar verilebilir mi? Örneğin bir e, matematiksel iddiayı ele alalım. Golbah hipotezi gibi. Ee, baştan bir şekilde bu karara bağlanabilir, bağlanamaz. En azından bunu bilebilir miyiz? Ne bileyim. Problemi ele alalım, bir testten geçirelim, ee, işte bir kağıda yazalım, o kağıdı bir e, kimi bir maddenin içerisine e, sokalım. E, diyelim ki kimi bir de kağıdın yaptığı reaksiyon veya problemi yazdığımız mürekkebin reaksiyonu yeşilse bu karara bağlanır, bağlanabilir bir problemdir. Dolayısıyla üzerinde çalışmaya e, şey var, e, üzerinde çalışmak değer. Veya kırmızı çıktı, demek ki bu karara bağlanamaz, ilginç böyle bir teoreme, probleme ben rastlamışım. Demek ki bunun üzerinde çalışmayayım. Şimdi böyle problemler olduğunu biliyoruz. Yani öyle ifadeler var ki Gövdel'e göre, gödelin teoremi bize onu gösteriyor. Bunlar herhangi bir aritmetik sistemi içerisinde bir karara, bir sonuca varılamaz. Ama hiç olmazsa bunun bir testi var mı? Yani e, şu torbadakiler evet bunlar çözülebilir problemlerdir. Karara bağlanabilir problemlerdir. Bu torbadakiler de hayır. E o zaman o hayır dediklerimizi atalım mesela. Diyelim ki bunlar matematik dışı falan. E, bunu problemleri lanet diyelim. İşte matematiğin çöp kutusuna koyalım. Orada bir yerlerde dursun. Ama Turing e, diye bir... E, Genç İngiliz matematikçisi hemen birkaç yıl sonra Gödel'den şunu kanıtladı. Böyle bir test yoktur. Yani baştan hangi matematiksel ifadelerin karara bağlanabileceği, hangilerinin bağlanamayacağı söylenemez. Bu imkansızdır. İşte o zaman kriz daha da büyüdü. Yani şimdi ben aritmetikte sayılar teorisi diyelim isterseniz, sayılar teorisine bir problemle çalışıyorum. ...şimdi Gödel bana diyor ki... ...tamam sen hangi aksiyon sisteminde çalışıyorsun... ...şu veya bu... E, ...belki bu bir matematik problemi değil... ...yani belki sen bunu... E, ...sonuçlandırabileceğin bir problem değil... ...yani bu benim yeteneksizliğimden falan... E, ...değil... ...yani bu sonuçlanabilecek bir problem değil... ...he... ...peki ben o zaman soruyorum... ...ya bunun sonuçlanıp sonuçlanamayacağını... ...ben bir şekilde bilemem mi... E, Alan Turing de diyor ki hayır bilemezsin, baştan kesinlikle bilemezsin. E, yani bu e, Hilbert'in en problemi ve ona e, Gödel'in hemen ardından da Turing'in verdiği e, cevaplar katkılar, daha doğrusu tam başa bela oldu. Yani düşünün, öyle bir e, konuda çalışıyorsunuz, e, elinizde bir problem var ya birisi bir problem ortaya atmış, siz habire bunun. ...doğru veya yanlış olduğunu ispatlamaya çalışıyorsunuz. Ee, günlerinizi, aylarınızı... ...yıllarınızı veriyorsunuz. Ama belki bu e, problem... ...gerçek bir matematik problemi değil. Yani e, gövdel ispat etmişti değil mi? Yani bu... ...öyle e, problemler var ki... ...matematikte, hatta aritmetikte... ...bunlar karara bağlanamıyor. Hmm. Ama... ...elinizdeki... O yıllarınızı verdiğiniz probleminde bu tür bir problem olup olmadığını yani sonuçlandırılabilir veya karara bağlanabilir bir problem olup olmadığını da e, bilemiyorsunuz. Onu da maalesef Alan Turing bize söylüyor. Bunun hiçbir testi falan yoktur. Diye. E, bu e, şeyleri, e, sonuçları öğrenen e, matematikçi olmayan kişiler Adam akıllı matematikçilerin üzerine geldiler o sırada. Dediler ki yani siz kendi evinizi düzeltin de ondan sonra böyle uygulanabilir falan neticeler bulmaya çalışın. teoremleri ispat etmeye çalışın. Çünkü daha neyin ispat edilebilir, neyin ispat edilemez olduğunu bile bilmiyorsunuz. Yani bir takım şeylerin ispat edilemez olduğunu söylüyorsunuz. Ama ne demek bitti bunlar? Bunları bir düzene sokun veya matematik temellerinden... ...sarsıldı bize göre diye iddia ettiler. Ee, bazı matematikçiler de bu konuda gerçekten biraz e, kuşku duyuyorlardı. Evet ama bu matematiği çok da derinden etkilemedi doğrusu. İlginçtir matematikçiler, matematikçilerin bütün kullandıkları şey mantıktır. Bilgileri ve mantıkları. Yani matematikte laboratuvar yoktur, e, işte mikroskop yoktur... ...hatta bilgisayar bile yoktur diyebilirsiniz... Bilgisayar hesapları hızlı yapmaya yarar. Matematikçiye yardımcı olabilir. Ama yani o olmadan da olur. E, Mantıklıdır, akılladır, akıl yürüterektir. Matematikçi bunları kullanarak e, bir sonuca varır. Bir şeyi kanıtlar veya bir karşı örnek bulur. E, fakat matematiğin içerisinde bir konu vardır. Matematiksel mantık denen konu. Bu matematiğin işte temelleriyle uğraşır. Yani Hilbert'in meşhur Encheidungs Problem bu idi veya bu alandaydı veya Whitehead ve Russell'ın Principia ismini verdikleri kısaca çok hacimli kitapları da matematiksel mantıkla ilgiliydi. Keza Kurt Gödel'in Encheidungs Problemi olumsuz çözümü de matematiksel mantıkla ilgilidir. Keza Alan Turing'in hangi problemlerin karara bağlanabilir, hangilerinin karara bağlanamaz olduğunu önceden bilemeyiz diye ifade ettiği teoremde matematiksel mantıkla ilgilidir. Ama bir anlamda matematikçiler, daha doğrusu matematikçilerin büyük çoğunluğu matematiksel mantığın, mantığın önemli sonuçlarını tabii ki bilirler, takip ederler. O makaleleri pek okumazlar, galiba pek de aldırmıyorlar. Yani onları başkaları da şüpheye düşürdüğü kadar matematikçileri Gödel'in ve Turing'in teoremleri şüpheye düşürmedi. Matematikçiler matematik yapmaya devam ettiler. Yeter ki ele aldıkları problemleri bir sonuca bağlayabilsinler. Çünkü matematikçinin bütün istediği zaten ele aldığı problemi bir sonuca bağlamak değil mi? E bazı problemler de sonuca bağlanamıyormuş. Ama matematikçi e, şu kolay yola kaçmadı. Yani ben bu problemi yapamadım. Demek ki bu sonuca bağlanamayan problemlerden biri diye ortaya çıkmadı. Çünkü öyle bir ortaya çıksa onu da ispat etmesi lazım. E, elimizde de işte e, Turing'in dediği e, böyle bir test yok. Yani gene bir büyük bir iyimserlikle ele aldıkları problemleri sonuçlandırma, ispatlamaya Çabalarını hiç e, eksitmeden devam ettiler. Matematik bu krizi de bir anlamda e, bana göre oldukça e, zarar görmeden atlattı ve yoluna devam etti ve etmek dedi. Matematik hikayeleri.